Hamdülillahi ve şeytanın rejimi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesenat ve selam aleyhe resulüne Muhammed taali alihi ve sahbi ecma'en ma ba. Kibri kötülüğünü ve kibre sebep olan etkenleri anlatmıştık. Bugün Allah nasip ederse güzel ahlakın ehmiyeti, o güzel ahlak neleri gereklilikler ondan bahsedeceğiz.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 iman, küfür, bu gibi itikadın aslında taalluk eden şeylerden bahsettiriyor. Ne zaman ki onlar Medine'ye hicret ettiler, dini furu olan işte Cuma kılmaktır, işte cemaatle namaz kılmaktır, dini izhar etmektir. Bu gibi samim demekle olmaz. Ben söylediğimde yalan söylemiyorum demekle olmaz. Samimiyet hissedilir. Onun adı basirettir. Ben ne diyorum en başından beri? Allah metni göndermiş. Şu benim okuduğum metni de herkes okur. Ama mesele bunu amel etmekle ortaya çıkarmaktır. Orda işte hak ile batıl ehli birbirinden ayrılır. Orda basiret vardır. Orada feraset var genelde. Bir de çalışmadan görülmeye çalışanlar vardır. Bu riyakarlıklarındandır onlar. Gösteriş meraklısı olmalarındandır. Amellerini Allah rızası için değil de başka dünyevi sebepler kastıyla yapmalarındandır. Ve diyor ki seven ve sevilenlerdir. Yani kesinlikle bu madde çok çok önemli demektir. Mesela Allah diyor ki ve hakkı Mesela örnek Bilmiyorum Kur'an'da öyle bir ayet şu an var yok. Mesela diyor ki Allah'a ibadet edin Sonra da namaz kılın. E zaten namaz ibadeti çeşitlerinden bir tanesi. Umum ifadenin içerisinde bir has İhtisat İllâ ente ve Ağu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nahjihi ve men ittabaahu bi ihsani ilaymiddin. Amma ba'd. Allahum duası ince sabrı azalır. Yani sabrın da azalmasının sebebi nefsin zayıflamasıdır. Sabra karşı zayıflamasıdır. Mansur en-Nemedişi şiiri söylemiştir diyor.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 39. ayette müminleri vasfettiği özellik ve vasıf bu. diyor, anlatıyorum anlatıyorum. Ya tamam da diyor, hocam diyor. Böyle büyük bir hoca diyor. Senelerin hocası nasıl böyle bir hata yapıyor? Valla dedim o dedim büyük bir adam olsaydı Allah benim gibi bir çocuğa onu rezil etmezdi dedim. Ben çocuğum onun yanında. Adam olsaydı Allah kul olsaydı hakkı söyleseydi benim gibi bir çocuğa rezil etmezdi. Allah şimdi benim gibi bir çocuğa rezil etmiş. Bak dirine sakın vuruları da diyor.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 Vallahi dedim o dedim büyük bir adam olsaydı Allah benim gibi bir çocuğa rezil etmezdi dedim. Ben çocuğum onun yanında. Adam olsaydı Allah kulu olsaydı hakkı söyleseydi benim gibi bir çocuğa rezil etmezdi. Allah şimdi benim gibi bir çocuğa rezil etmiş bak diline sakız dengeyi kurmuş yani. Böyle alıp alıp nasları böyle hep karşı tarafa veya kendimize böyle vurmanı anlamak. Her şeyin bir ortası var. Bir zengin değiliz iyi zenginlerin hepsine vuralım bu nasları. Fakirler de ahlaksız oluyor. Bazen fakirlik niye iki yapar insanı. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste <gülüyor> kurtu, e... Ebu Leheb'in iki oğlu peygamber sallallahu iki kızıyla nikahlı. İslam'dan önce. İki oğlu da gelmişler Ebu Leheb'in emriyle karılarını seviyorlar. Ahlaklarından eminle. Diyor gidin Muhammed'in kızlarını Muhammed'in yüzüne çalın geri gelin diyor. Deyin ki biz senin kızlarını nikahımızda tutmayız. Bizim için zillettir deyin diyor. İza asabahumul bagyum Azgınlık isabet ettiği zaman onların arasından birine humyan tasirun, onlar birbirlerine yardım ederler. Mazlum ister kafir olsun, mazlum ister Müslüman olsun, kim mazlumsa biz mazlumun yanında olup zalime karşı mücadele etmek zorundayız. Bu işler böyle yürüyor. Mahallenin çetesi gelmiş, yalnızdaki adamın kızını almış. Gitseniz üç tane müşriye, sözü geçen. Baba yiğit, insanların kendi sözünü dinlediği ve sevdiği bir adama. Deseniz ki, ya falanın kızını almışlar, gel kardeşim. Bu zulmü ortadan kaldıralım, derler tabii gidelim ya. Öyle. Ebu Leheb'in iki oğlu, peygamber satın, iki kızıyla nikahlı. İslam'dan önce. İki oğlu da gelmişler, Ebu Leheb'in emriyle karılarını seviyorlar. Ahlaklarından eminle. Diyor gidin Muhammed'in kızlarını Muhammed'in yüzüne çalın. Geri gelin diyor. Deyin ki biz senin kızlarının nikahımızda tutmayız. Bizim için zillettir deyin diyor. E veriyoruz beşe geri alıyoruz. Aha dediler ticaret. Eşyanın adını değiştirdiler Yahudiler. Allah onlara iç haram kıldı. Dediler o zaman biz eritelim satalım. O zaman iç olmaz bu farklı bir şey olur. Ha? Bugün de güzel ahlakın adı olmuş şey. Enayilik. Enayilik. Ben enayi diyor, hakkımı yedireceğim. Siz gericiyiz, geri kafalıyız, ne diyorsalar desinler. Müslümanız Allah'ı Ama kısas hayat kurtarır, hayat verir insanları. Biri birini öldürdüğünde kesin kellesini, bak bir daha kimse kimseyi kesiyor. E, dolayısıyla biz kavmimize diyeceğiz ki, biz sizin başınıza sizi sömürmek inek gibi, ondan sonra üzerinizden de kendi saltanatımızı yaymak için dar harcılar, tatbikat, boş dağa işte füzeler yağdırıyorlar. Hesapta devletiz, gücüz, şöyleyiz, böyleyiz. Allah senin gözünde sivrisinek yapmış onu. Adam te ölümle tehdit ediyor. E Rabbimin vaadi var yani tehdit etse ne olur. Ya hapisle tehdit ediyor. Sanki dışarıda özgürüz. He? Özgür müyüz biz dışarıda? Dışarıda özgür olduğunuz bu işler böyle yürüyor. Mahallenin çetesi gelmiş, yalnızdaki adamın kızını almış. Gitseniz üç tane müşriye, sözü geçen baba yiğit, insanların kendi sözünü dinlediği ve sevdiği bir adama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 müzmünası var ya. Haklıysan Allah'ın vaadi var. İnne Allah yu dafiulledine. Allah şüphesiz iman edenleri müdafaa edecektir. Sen iddanda haklıysan, iddanda hak sahibiysen, Allah katında gerçekten haklı sen Allah senin haklılığının bir gün ortaya çıkartacak. Acele etmeyeceksin sadece. Acele ediyorsan şeyh kur'ular da diyor. Allah Medine'de emretti diyor. Dolayısıyla din bir asıldır. O da itikat esasıdır.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 Belki adamı İslam. illa lazina sabaru illa azim. O tevhide davette sabretmek, o tevhidi yaşamakta sabretmek o da ancak büyük bir sabrı olan ve hayırdan büyük bir nasibi ve payı olan insanların işidir dedi başka bir ayette Allahu Teala. Ve, <gülüyor> ve ayetler sonrasında devam ediyordu. Tabi inne neşiatel leyli furu'lar da diyor. Allah Medine'de emretti diyor. Dolayısıyla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 delil de Lut aleyhisselam'ın kavminin kıssasının anlatıldığı ayetlerdir. Onlar diyor, e, fi dalalihim ya'mahun. Sapıklıklarında diyor. Zulmü defederken de ahmakçe değil, akılla, basiretle ve hikmetle. İşte bu dindir. İşte bu fıkıh'tır. Me yuridillahu bihi Allah kime hayır dilerse onu fakir kılar. İslam alimleri imamın şartlarını fıkıh kitaplarında yazarken derler ki imam korkak olmaz. Ama ahmaklık derecesinde dedik de yani. kesinlikle kötülük yapan kimsenin kötülüğü yanına çıkar kalmaz. Allah zaten ortaya çıkartır. Ama ben ona böyle düşünürsem <gülüyor> suizan yaparsam biliyorum Allah bana gazap eder. Kalbim pislenir. O yüzden varsın ben hani birazcık ahmaklık diyorlar ya insanlar. Güzel ahlan adında ahmaklık koymuşlar. Enayilik koymuşlar. Bilin ki sizi de sevmiyorlar. Bu kalplerin karşılıklı olmasındandır yani. Bir şeylerin illa dile dökülmesi gerekmez. İlla de amele dökülmesi gerekmez. Kalplerde bir şeyler gizlidir. Onlar bir karşı taraflar, iki taraf açısından hissedilebilir. Hislerle bunlar bilinir. O yüzden sevilmek istiyorsanız kardeş, kalpten kalbe sevgi akacak, olmayacak. Şeytan bunu istemiyor diyor. Bakma kafanı indir. Yani her şey madde madde madde olduğu için hayatımızda biz bu ahlakın e sadece madde olan kısmı dille düzeleceğini zannediyoruz. Dille düzelmez ahlak. Ahlak bazen sevgiyi gözden göze nakletmekle ahlak. Ebu Leheb'in iki oğlu peygamber satan iki kızıyla nikahlı. İslam'dan önce. İki oğlu da gelmişler Ebu Leheb'in emriyle karılarını seviyorlar. Ahlaklarından eminle. Diyor gidin Muhammed'in kızlarını Muhammed'in yüzüne çalın.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 Ve ondan sonra bu kızı alıp Yemenli Tacir ülkesine, memleketine Yemen'e dönüyor. İşte Allah Azza ve Celle'nin Şura suresinde 39. ayette müminleri vasfettiği özellik ve vasıf bu. Olmaz hiç kimseye de fayda vermez. Ta kendini değiştirene kadar. Bana faydası olmaz böyle bir adam. Ben böyle biriysen benim de yanındaki adama bir faydam olmaz. Kesinlikle ve kesinlikle. Ama yok dostluğu gerçekten Allah rızası için bazı çıkarlar karşı tarafın samimiyetine inanmakla beraber samimiyet dediğim gibi kalpten gelir dillen olmaz. Ben dersiniz haydi yoluna güle güle. İnsanı ahlaksızlığa iten her ne varsa o sebebi bulup o sebebi giderirsek o kardeşimiz de ahlaksızlıktan ne yaparız? Kurtarırız. Mesela bakıyorsunuz ki adamın ahlaksızlığının sebebi maddi sıkıntısı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 anlatıyorum anlatıyorum ya tamam da diyor hocam diyor öyle büyük bir hoca diyor senelerin hocası nasıl böyle bir hata yapıyor Vallahi dedim o dedim büyük bir adam olsaydı Allah benim gibi çocuğa onu rezil etmezdi dedim ben çocuğum onun yanında adam olsaydı Allah kul olsaydı hakkı söyleseydi benim gibi çocuğa rezil etmezdi Allah şimdi benim gibi çocuğa rezil etmiş bak diline sakın insan günah kazanıyor ahlakı bozuluyor ve aralarındaki sevgi ve kardeşlik yok oluyor. Neyden? Kartı beslediği vesveseler. Ya içinizde mesela kardeşinize vesvese geldi. Allah için herkesin vicdanına koysun, söylesin. Des dedi mi hiç? Ya sen şeytansın. A Allah'tan korkuyorum ben. Böyle bana onu da düşünse tamam bırak. İbnü i bak ve Müsnedin'de rivayet ediyor. Ken zulüm malda bir de rivayet edilmiş. Neredeyse fakirlik küfle yak yaklaştı. E neredeyse fakirlik diyor küfür olacaktı.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 Peygamber'e ne diyor Allah? Vasbir Söylediklerine sabret gibi bir istidlal yaparsa bu zındıklığın Allah'ın dinini tahrif etmenin ta kendisidir. E peki o zaman diyeceğiz ki nasıl cem edeceğiz? Sana eza edecekler. Yeri geldiğinde dilleriyle tevhide küfür edecekler. Bugün olduğu gibi, bütün dünyada gündem olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içerikli mesela filmler yapacaklar. Şimdi bir tane ahmak çıksa, bugün Fethullah Gülen gibi bir ah, biri var. Ben 25 yaşındayım, 24 yaşındayım. Bugüne kadar adam görmedim ki ben ahlaksızım diye. Kendim içindeyim. Ve kendim içinde olarak tekrar söylüyorum, herkes kendini dünyanın en ahlaklı adamı zannediyor. Bu tamamıyla şeytanın ve hevesin bizi aldatmasıdır. Çünkü biz ke yüz çevir, yüz çevir Baktığın adam senin hakkına riayet etmiyor. Yüz çevir. Yaklaştırma kendine. Dost kılma kendine. He? Kendi düşünsün. Ama tam aksini yaptığın zaman iyice yaklaştıkça, iyice ben sana hakkımı yedirmem dedikçe sen de onun gibi terbiyesiz oluyorsun. Başka farkın olmuyor o insanın. Zaten Amerika'da. Aynı şekilde Ezer'in şeyhi var. Dünyada işte kendini diyalogçu zanneden işte din imamları kisvesi altında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 Adam olsaydı, Allah kul olsaydı, hakkı söyleseydi benim gibi bir çocuğa rezil etmezdi. Allah şimdi benim gibi bir çocuğa rezil etmiş. Bak diline sakın gelmeyeceğiz. Biz zulmü ortadan kaldırıp Allah'ın adaletini yeryüzünde tatbik etmek için geleceğiz. Biz sizi kullara kulluktan çıkartıp Allah'a kul etmeye çağıracağız. Yoksa kendimize kulluğa çağırmıyoruz birilerinin yaptığı gibi. Bugün insanları kendilerine kul etmişler. Aynı rüstem'e söylenen sözü kavminize söyleyeceğiz ve sebat edeceğiz diyoruz.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 Bugün de güzel ahlakın adı olmuş şey. Enayilik. Ben enayiyim mi diyor hakkımı yedirdi. İbn-i Şuhab Müsnedin'de rivayet ediyor. kenzul -um bir de rivayet edilmiş. Neredeyse fakirlik küfür yaklaştı. Yaklaş, e, neredeyse fakirlik diyor küfür olacaktı. Haset ise az kalsın kadere galip gelecek. Yani çünkü haset şerri olan bir şey. Biri birine haset ettiği zaman aklı başına gelsin diye Birincisi fakirlik. Fakir olunca kibirlenemez insan çok öyle kolak kolak. İkincisi hastalık. Hasta olunca da insan aciziyetini bilir, Allah'a yalvarır, yakarır ki hastalığı gitsin diye. Derdi hastalıktır. Beyni hastalığı düşünür. Hastalığı olmayan adam boş şeyler düşünür. Takacuman yulakka illa lazina sabaru ve may illa O tevhide davette sabretmek, o tevhide yaşamakta sabretmek.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 Oturalım öyle kitap okuyalım, hiç imanete falan girmeyelim. Hiç işitme, itaat etmeye girmeyelim. Ama baktım ki bu da şeytanın kandırmacası. Çünkü nasr iştin itaat edin, cem olun hep bunu emrediyor. Ama işin tehlikesine olmaz. Hiç kimseye de fayda vermez. Ta kendini değiştirene kadar. Bana faydası olmaz böyle bir adam. Ben böyle biriysem benim de yanımdaki adama bir faydam olmaz. Kesinlikle ve kesinlikle. Ama yok dostluğu gerçekten Allah rızası için bazı çıkarlar Kaç tarafın samimiyetine inanmakla beraber samimiyet dediğim gibi kalpten gelir dillen olmaz Ben İbn i Şühev ve Müsnedin'de rivayet ediyor Ken zulüm -um malda bir de rivayet edilmiş neredeyse fakirlik küfle küfür yak, e, neredeyse fakirlik diyor küfür olacaktı haset ise az kalsın kadere galip gelecekti yani çünkü haset şerri olan bir şey birbirine haset ettiği zaman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 ve beraberinde İnce sabrı azalır yani sabrın da azalmasının sebebi nefsin zayıflamasıdır sabra karşı zayıflamasıdır Mansur ennemeli şu şiiri söylemiştir diyor gençliğimin şerefini tam olarak yerine getirmeden geçti gitti dünya da ona tabi oldu ey sevgilim sen gençliğin kaybını daha tatmadın onun üzüntüsünü de çekmedin İbn-i Şüheb ve Müsnedin'de rivayet ediyor Kenzulunmal'da -um bir de rivayet edilmiş Neredeyse fakirlik küfle yaklaş yaş neredeyse fakirlik diyor küfür olacaktı. Haset ise az kalsın kadere galip gelecekti. Yani çünkü haset şerri olanmış. Birini şey. birine haset ettiği zaman sen korkacaksın. Ney var ki kaybedeceğin? Ney var ki kaybedeceğin yani? Hiçbir şeyin yok. E Allah'ın katındaki daha hayırlı demi val ahiretu hayru akka. Ahiret daha hayırlı daha kalıcıdır.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 ve beraberinde cömertlidir. Ben de adıma vallahi kardeşim biri var yanımda dedim ki bırakayım bırakalım yani bu. Iş, hepimiz bırakalım oturalım evimizde ya. Yani. Oturalım öyle kitap okuyalım hiç imanete falan girmeyelim, hiç işitme itaat etmeye girmeyelim. Ama baktım ki bu da şeytanın kandırmacası çünkü naslar iştin itaat edin cemolun hep bunu emrediyor. Ama işin tehlikesini anfuruları da diyor. Allah Medine'de de emrettiliyor.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 benim insanlar arasındaki makam ve mevkime rağmen benden korkmayıp davanı izhar edip savunuyorsan benim için övünülecek bir düşman olursun diyor. Saygı duyulacak bir düşman olursun diyor. Böyle bir kibir var ki ulan Allah'ın hakkı yeniyor. Kullar ilahlık iddia ediyorlar. Allah gazap etmiyordu. Sen kimsin? Senin ne hakkın var yani? Ağır ettiği o zaman baktığın adam senin hakkına riayet etmiyor. Yüz çevir. فَارِدَانْهُمْ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 Yani uçurmayı, lider edinme, bunları konuşmuyoruz yani. O adam inandığı dava uğrunda zenginliğini bırakmış, inandığı dava uğrunda malını Allah yolunda harcamış, inandığı dava uğrunda saraylarda cariyeleri kadınlar sürüsünü bırakıp adam dağda yaşamış. O yüzden düşmanlar saygı duyuyorlar. Diyor, anlatıyorum anlatıyorum, ya tamam da diyor hocam diyor, öyle büyük bir hoca diyor, senelerin hocası nasıl böyle bir hata yapıyor?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 Bu sefer o ahlaksızı hilalin tesadüf kovatı <gülüyor> bile. Allahu Bilehümün Şeytan Rjeem İsmi La Rabbil Alemin ve Salat ve Salam ule Muhammed ve Alehi ve Sahbihi ve Mansarala ve bir yere gitseniz, malı gasp edilen bir adamın malını almaya kalksanız, bunu çeteye sokuyorlar. Ağır cezadan yargılıyorlar sizi. Başkaları çete olmuş onlara karışmıyorlar. Ama biz sakallar bunu yapsak hemen çete yapar. Hemen uygun bir kılıfını bulup 15-20 sene ceza keserler bize. Böyle bir şey yapsak. Tabi Allah'ın emirleriyle siz ahmet yapar. Ondan sonra e, tabi zayıf düşen bir bedene şeytanların tasallutu beraberinde bir o kadar da artar. O tasallut neticesinde de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 Ya ne olur yani ondan birer tutasın çocuklara versen ne olur vermesen ne olur. Trilyonluk adamsın sen ya. Yani. Ama yaşlanmış. Yani, de kurtulur. Ya da diyor yaptıkların hesabını veremezse Allah'ın razı olduğu şekilde amel etmediyse cehenneme atılır o şekilde diyor. Yani büyük bir musibet. Hatta bu hadisi okuduğumuz zaman ben yani dedik ki ben كَبَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْرُضَ عَلَيْهِمْ ayeti gereği. Ey peygamber! Münafık ve kafirleri karşı cihad et, Onlara katı ve sert ol, şiddet ol ayeti gereği de hiçbir kafire bırakın sıcak ilişkileri sarf etmeyi. Yüzüne bir tebessümü dahi haram kılmamız gerekir bu ayetin umumunda. Peki Allah'ın kitabı Allah'ın kitabıyla çelişir mi? Hayır. Bunun cem'i vası var ya. Haklıysan Allah'ın vaadi var. اِنَّ اللّٰهِ يُدَافِعُ الَّذ۪ينَ اَمَنُونَ Allah şüphesiz iman edenleri müdafaa edecektir. Sen iddanda haklıysan, iddanda hak sahibiysen, Allah katında gerçekten haklı sen ise, Allah senin haklılığının bir gün ortaya çıkartacak. Acele etmeyeceksin sadece. Acele ediyorsan şeytanlık diye bazen erkek de akılsızlaşır yani. O kadar fedakarlık yapmış kendinde. Bu kadar fedakarlığa rağmen diyor ki ne gördüm ki senden? Şimdi bir adam var eleştiriyor bir işi. Dersin ki bu işin hiç hayrı yok yani. Hep şermiş bu iş yani. İnsanlar hep şer getirmiş. 12. ayet Müzemmil suresi. Şüphesiz bizim yanımızda enkâle. Enkâle kancalar demek. Kancalar, bu prangalar, yani sivri, batan, diken gibi şeyler var ya, tırnak gibi.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 Ya ne olur yani ondan birer kutu alsan çocuklara versen ne olur vermesen ne olur trilyonluk adamsın sen yani. Ama yaşlanmış. Geleceksin yani... sen şirk üzere dediğin adam senin dinine gelecek ya. Diyecek "Aa işte İslam buymuş yani." Milyonlarca koyun var. Allah'a peygambere söylüyor kimse kafasını kaldırıp itiraz etmiyor. Diyecek ki a bunların kimi, din a bunların kimi?" Vicdan sahibi ise Allah'tan gerçekten korkup fıtrat sahibi ise ne yapacak? Bunu hesap edecek ve dine icabet. <gülüyor>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 E sabır edeceğiz, Allah da bize istediğimizi verecek. Ama 50 yıl, ama 100 yıl, Allah bilir onu. Akıbet bizim elimizde değil, akıbet alemlerin Rabbinin hmm. elinde. Biz sadece inandığımız şey doğrultusunda samimi ve kararlı bir şekilde yılmadan, geri dönmeden devam edeceğiz. Allah da diyor ki, az biraz mühlet ver, bırak oynasınlar onlar. Zaten işleri güçleri, oyun eğlence. İnnek ederler. Niye? Kıyamet günü yaptığı bütün tasarrufatlarını Allah'a,